Mevlana İmam Rabbani kattesallahu sirrahus samadani Mübarek el ulema'u veresetü'l enbiya'i sözü alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü alimlerin ne kendi medhe, mazhar olduklarını Göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana emin ediyor. Rütbeçün ilim Bu daraman yokuşundaki virajdaki bütün arabalar anılsın diyor. Belediye otobüsü kalmış adı dönemiyor bir türlü. 34 TV 893 kapı kapısı açık kalmış. Bu arkadaşlar, arabalarına mukayyet olsun. El ulema'u varasetü'l-enbiya'i peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz, alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yollu gelen ilimden murat ne? Bu miras yollu gelen ilimden murat, şeriat midir buyurdu ve her peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. Bize Enbiya-i Zam salavatı'l-âle Nebî'ne ve aleyhinden, miras kalan ilim, şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, eğer insan anasından, babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı doksan bile olsa, bu seyyede yatan bir hasta bile olsa insan mutlaka o ana babasından da yaş, birisine bir tıkar eden mirasa mukayyet olur. <gülüyor> Ölmeye doğru yüz bile yine yataçtan beni kaldırın götürün mahkemeye ben miras yükseni alacağım der. Eh yani bütün peygamberlerden miras kalan kavarıs eden bu ilmin de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 Bunlar sadece İslamiyetin görünen tarafının hamallığıne yaparlar. Kale yekulu nasra nasran, bir ayet-i kerimeyi işte lügat manası vesaire. O yönlü, o yönlü şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü e, bilme, bu i zahir-i diyor Sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe adalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla e, yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların sahiri meşgul kalsın, ulema-i olmak için yani çok derin âlim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamaktır ama ilimsel değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rasulühani Füccü'ncesi biraz sonra <gülüyor> ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar son altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasatü'l-enbiya Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçıların Rıdır sözündeki alimden murat ne? Her ağzı laf insan alim midir peki? وَيَلَّتِي تَتَعَلَّكُ بِمُحْكَمَاتِ ve sünneti. <gülüyor> Ulema-i zahir dediğimiz birinci sınıf ve de <gülüyor> i̇mam Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya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 Müteşabî ayetler var, müteşabî sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Diyelim ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, haliz, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere mutfaya, hadislere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 işte faizin haramlığı, cenanın ismini aramlığı vesaire vesaire. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, peygamber efendimizin ee, hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan esrarengiz veya da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. Sultanjo ki hakikat şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet varliklerdir. Bir de şeriatın hakikati var, sözü var. Peki manası herkes açık olmayan tarafı var. O ise yel taala Bunlar ise ulemai raşidun ilimde derinlik sahibi ilimde bizim tabirimizle süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki veyyelle fe itsealleku Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve selamun mesela müteşabi sünnetleri var, hadis şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sır perdesini aralayan Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve hadis şeriflerdeki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 bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır öbürü ise peki içine lüfuz etmiştir birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi laf teçhid ve laf öbürü ise cevizi kırmıştır içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır İkisi de muazzamdır ikisi de peki mukaddestir fakat biri çok ileride şimdi muhterem kardeşlerim <gülüyor> islamiyette ilmi mantık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 alim olunuyordu bulun kadar alınması gereken, üstaddan alınması gereken ilimler alınıyordu en geç 17 yaşlar 18 yaşlara varıncaya kadar yani Mekkebe medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu buraya kadar alimlik ulema-i diyelim tamamlanıyordu ondan sonra ise ondan sonra ise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 sağa sola saldırıyorsa bu ilim merbup ve mazlup değildir. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kudbize bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya veya İslamiyet'in suretini vakatini anlatırken diyor ki Nes'i i emmare Nefsi emmarenin dört tane uyu vardır diyor. İnsandaki nefsi emmarenin dört tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslamı da, bütün şeriata bakan tarafıya diyor. Yani nefsi emmare adam olmadan önceki ilim, ilim, ilim zahirde kalıyor. Nefsi emmare adam olduktan sonra Asıl ilim ise, o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuhyanı vardır, münazahası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle, insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nef nefsi emmarenin inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Celle Celaluhu ile hep dinimi biri İslamla dövüşür durur terbiye edilmemiş olan nefisler bu hasletler, bu iba, tuğyan, mınazah, hinkar devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbisesi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu giyiyor veya gi giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki Nesli Ammar'da bu dört tane özellik kaldığı müddetçe dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha ona göre. Nefsi Ammar'ın bu dört tane özelliği hala hala bir ise canlı ise bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani velayet-i suhra, kübra, hulyada kalır bu. Kemalat-ı haberi yoktur.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 öbürüyle mukayide edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört haslet kaldığı müddetçe bu insan var ya, bu alim var ya, bu dört nefsi emarını, bu dört dikilini bu dört kolunu kesip tepeye bir süper olman, olmuş olan alimin varlığı karşısında otyanusun karşısında damla gibi kalır. kemalat ve velayet yolda makam demek. Gene burası büyük makamdır. Bir İbn-i i̇bn bir Abdülkadir Geylani, bunlara sen küçükleyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yerinde küçücük kalır. Ama bununla birlikte, ee, bu vaadinde yürüyüp Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namur-ı buyuruyor, Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı, ben bu adamlarla adam oldum diyor İbn-i Abdülkadir Geylanilerle Rabbim bu fakire diyor bir insanda bulundu diyor Abdül Arabi vesaire bunlar hala yolda diyor. Şimdi bu zatlar ki yıllar boyu insanlara hidayeti pek anlatmışlar insanlara hidayet ulaştırmışlar ama bunlar bir üstlerindeki Kemalat-ı dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kadarlar Hükümet Rabbani. Keşke, keşke damla kadar kalsa bile, öbür mukayeseri sen yap, tamam mı? Yani e, şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulemayı i zahir dediği, ulema-i zahir dediğimiz ki, ki bu ulema-i zahir bile göz kamaştırıyor ama ulemayı i dediğimiz insanların karşısında Bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur, yoktur, yoktur. Yoktu. <gülüyor> Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben affedersiniz yani ben bu ilmin efendim sahtekârı bile değilim diyorum. Gel bakayım, şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeyi bile söyleden zavittir, biz o kadar gibe vurmuş insanlarız biz.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 Zahiri ilim lazım, tefsir, hadis, fıkıh, say bildiğin kadar. Haşgafr-ı Râd-ı ı Siyade'den daha kitabında der ki Yavuz Sultan Seliman, Aleyh-i Rahmet-i Vel-Buhân diyor ki, bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle. 360 para ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse bazılarını mesela üstaddan ve hocadan elde edecek bazılarını ise kendi sahibi gayretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i ortada orada yok ha. Ona göre ulema-i birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haberi olacak artı, artı, artı, bir de bir de, bir de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 bir medrese yapardı, öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Belki 80 sene önce, 90 sene önceki tarih cami buki destekten yoksun bırakılmıştı. Medrese de gitti, tekke de gitti. Caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an heyelan'a gidebilir gibi. Bak Sultan Selim camisin elçat yapmış. Ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta, ecdat belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları bayandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi bu şimdi keşfedilmedi ki ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dindiktiriyor. duruyor. Niye? Bayandaları çok kuvvetli, çatlayan yerleri sadece sıva, o da bir şey değil ki. Şimdi cami ile manen böyle, bir taraftan medrese ile, bir taraftan tekke ile ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü, Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak, dede işte İsmail, <gülüyor> Şeyh İslam İsmail Efendi, Allah beni geri rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür taraftan medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş odalar boş, odalar boş, neden neden nimeti bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. <Gülüyor> Mevlana Celeddin Rumi'nin neslinden Abdülhalil Çelebi vardı. Konya'daki Dar-ı Hilafet-i Aliyye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı medreseler, saat 3'te, çünkü Konya halkı yani dine çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya ve Havvali'sini inşa eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celestir Rumi'nin dergahına giden dün bülük oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yas diyor şöyle, başını eline yas diyor ve ağlaya ağlaya adetliği zikrediyor. Tekkenin Abdul Halim Çelebi efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah tanıdığı müridi ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi ki efendi Hazretleri dedi, işte görmüyor musun dedi bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire kafaya kalk kalk kalk dedi şimdiye kadar sen ve ben buraları hiç yıktık şimdi onlar dıştan yapıyor dedi gürücüğüne gidelim dedi bunlar bunlar bunlar bizim kamburlarımız bu kamburları kim düzeltecek ecdat ilim artı irfan demiştir ilim kafaya hitap eder İrfan kalbe hitap eder ilim kafa ilimleri dedi irfan kalp ilimleri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 İşte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis fikirler, Arapça vesaire falan şeriat dilimleri. Bir bu, bir bu, artı bir de desteklemes ve tasgirder deron. nefs emmaresini kafasını gözünü dağıtan insandırduğu hidayeti olan hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tanemiz hidayet değil? kaç tanemiz zarar ettiyiz veya kaç tanemiz sandır, kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da ecdasta ilim felsefesi razinin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire yok, yok. Ecdat diye bir memur mu olacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın Kudüs'i Sırrıo'nun, efendi babanın eskiden tekkeler eşeğikleri devlet diyordu Böyle bir külah kapan yok bastonunu yok cübbesini kapan küt öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolündüğü tekkeler. Neticede ben efendim diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendinin ee, tekkesine mülkesin dendiği zaman tamam derdi. Dileksini kabul ettik. Sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet dilim Ali Haydar'ın ehl-i sorardı. Bize işte Ahmedoğlu, Mehmet Bey'in müracaat etti. Sinir mühüdünmüş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaat-i ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir?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 Mefatine düşkün değildir. On emanete hainlikte tam yani ee, müteakip değildir. Raporu verir. Ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulunursa eyvallah gel kardeşim senden cacik olur arastaban olur der gibi adamın memuriyete alır merdonda sonra. Çünkü çünkü ruh bazında yani kas bazında adam olma felayetine sahip olmayan bir insana yok vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada veyahut da değilim ki Rasul-i Ekrem muhafaza da eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir nebitesini anlarlardı. Eğer bu adamın Muhammed Mustafa'nın içinden gitmek gibi derdi yok. Sünneti muhafazada belki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında belki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti satar be, derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müesseseler, ve makamlarda maalesef git diyorlar, Mionz Mason locasından belge getir diyorlar. Masalluk belgesini ibraz eder, sen seni, gelin işte o alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli harçalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler, bile bir takım kalontor, masonlar tarafından alıyor. Parayla alınıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya, satarken var ya, müşteri diyor ki, git mesela Lyonk kulübüne veya Rotaryenov belgeyi getir ondan sonra bu araziyi ben sana satıyorum. İsmaila, Türkiye böyle satılıyor. Hangi hürriyetten bahsediyoruz Ülkeni bile, ülkeni bile dünyadaki blok devletler tayin ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görmüş eten birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neden? Neler oluyor neden? Masallık da bir tarikattır. Ama negatif bir tarikat. E ee, bak elime damı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensipleri nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyor ben kimyasına. Eğer haram yiyorsa, yok, mazite yok. Bu adam halin, helalla besleniyorsa gel kardeşim, ben sana görev vereyim diyor o zaman. zahir şair Şinasi mesela, sakalını kestiği için memur eser atılmıştır. Nedir yani? Bir sakalı yüzünden bir insanın ekmeği oynanır mı? Oynanır işte. Ecdat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, bir daha Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa, bunun anlamı şudur. Ben, Muhammed'in safhası ve sellem'e intisapla müşerref olan, <gülüyor> onun sünnetini ve muhafaza muhafazaya azmetmiş, onun fedaisiyim de peki. Onun için ölürüm demektir, onunla mı evet. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. Şair-i memurdur, şakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefhine, ondan sonra bilmem neyin nefhine karar verilmiştir. Adamı kök memuriyetten atmışlardı. Din bir şahdiyettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitme. Bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin. Kimlik bitti. Eee seni hiçbir yere koymazlardın. Ama şimdi dünyada ne var? Tam tersi var. Tam tersi var. Tam tersi var. Nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz, veya büyüklerimiz konuşsa, anlamadılar, anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bunlara demişti ki seni siz bitirdiniz, bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeyi Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz Efendi'ye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun isteğini yerine getirdik. hani nerede bu fedailer? Beni listenin başına ya? Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor, yalvardığı halde bile gene hâlâ bir şey yapabildiğimiz yok, sana da kendini yüksün. Benim hastalığım maddi değil, maddi değil, benim hastalığım manevidir, dedi, var dediği, dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhül İslam Nebu Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi Müfti Sakaleydi. Hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şüpheyi meseleye fetva vermesi neden öskür? Bak, bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulama'yı zahir oluş oluşturuyor. Ulama'yı zahirin değişik kariyeri, kitaplı bu. Hangi? Ulema-i zahir. Nerede ulema-i şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldun diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Aha! İlim, şekle zan oluşturur. Şerk zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. Nam-ı bir mektubunda buyuruyor ki, Allah Celle Celal'e buyuruyor, en iyi anlatan zat, celalesin devvanidir buyuruyor. İlmi kelam da bu adam tarihi mümkün olmayacak kadar harika bir bilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın dediği Allah'ın varının isbatıyla meşguldür bu bir kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. Mamur Abban diyor ki, ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenmiştir bu kitap. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Cevvani bu kitabında Mevla'dan, Mevla'dan bahsederken, şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi, şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Tekne senkit oldu diyor. ki ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire, nasıl anlaşılacak iyi affani? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen senkit alıyor. Neticede nasıl olacak belki bu Mevlana bilinmesi? Ama Marabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda, Şahin naklediyor ki Marabbani, Şahin Akşibent buyuruyor Kuddin-i Serro, zenith-ül tabiadi bir üstadın vardı. O ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Karimullah Kuddin-i Sırriyo'ya göre 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle bulursun. E o zaman ne olur peki? kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Allah bilinmeden peki yani bu dünyadan gideceğiz. Muharapaynı buyuruyor ki, gel gel gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Eriyeşkulebay rasihun. Bir de karit ilimlerinden hareketle, Tarikat ve tasavvuf seyir sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman, yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Bu harim-i Ahmet Naim Efendi var idi. Allah gani rahmet eylesin. Mehmet Aki ile beraber yan yana yatıyorlar. Efendi Baba'nın karşı tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi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 Ahmet Naime deder ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var deder bu cahil efendim yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun, intisap ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederiydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Hak Celle Celal'ı benden dahi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona imtisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibi neredeyse, gibisi bile fazla. Yani her gelen gün, giden gün aratıyor gibi Şafii fukuasından Hicri ibn-i sultanın ulema lakabıyla telki bulunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri ulemayı rahatsık olmuş bilmem ne, pek dinlemezdi yani. Ve tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacak da vesaire falan tek yani bir itirazcıydı ama İmam-ı buyuruyor ki onu aldılar diyor, getirdiler Ebu Lehsen-i yanına getirdiler diyor, Ebu lehsen Şahzeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor sustu gitti diyor İmam-ı Rabbaniye'ye kuyt bize kendi zamanında dünya çapında ulemandan bir tanesi geldi dedi ki ya bir vahdidi vücut tutturdunuz böyle bir biliyorsunuz gidiyorsunuz dedi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 Manakasan Çişmik, İmam-ı Rabbani'ye son iki senesinde imtisab eden o zat diyor ki, bir İmam-ı Rabbani vardı, üstadımız orada, bir o adam vardı, alim, itirazcı, bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı Rabbani şöyle kulağından tuttu, kulağına... Bir şeyler anlattı ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi, koca aliman... <gülüyor> bir ağlama bir feryat ondan sonra kalktasın sendeleye sendele orayı terk etti adamın ka kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte ne yapsana o an peki hmm. orası derin, gider de gider sevgili Şerif'i Gürcani Kutlidesi Ruhu Şahin Akşıben'in damadı ve halifesi Anavati Haskar'ın ee, müridanında mıydı Seyyid-i Şerif cürcani deyip geçme, hani ilimde bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz, 600 yıl oldu neredeyse. 600 yüz yıl mille Allah'ın Seyyid-i Şerif'i cürcaniyle biliyordur. vakit mesela, ilmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi, İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleri onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Gürcan'ı ne zaman ki Şeyh Alaüb-i Efendi'ye intisab etti, Seyyid-i Şerif Gürcan'ı buyurdu ki, ''Ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım.'' Ki ulema zahir diyor ya, işte onlar tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyher intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaüb-i aradan aranan perde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 sen de ya olurum böyle şeyle sana itiraz bakayım, seni adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesela hakkında yani payı saçsın. Ee, tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan uyuyan sensin sen sen herkesin peki sağır kör mi sana gülsün sen Ali radıyallahu anh'a annesine zeynana abidin kulbisesirro vaaz veriyor birisi uyuyor orada yanında diyor ki lan uansana kendine gel lan ne var diyor ne oldu duymuyor musun vaaz var diyor e, müddet sana yine, hey sana diyorum sana, sana. Ben şöyle bakıyor manalı manalı, ne var diyor, ne oldu diyor. Ya var, Allah işte hastane keramallahu aleyhi torunu ya. O diyor peki, kaldır kafanı ya. Ha, ha, yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak beni kızdırma diyor, indim ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sağ elini, tutuyor bunun ensesinden, küs, onu sokuyor peki, sok koltun altına, dinle lan diyor. Adam bir de bakayım, Rasul e vaat ediyor, onu dinliyor o adam. Şimdi oradan bir diyecek ki, ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Onu, sevsinler seni. Yama bu yamağ senin böreğin bu. Abdülkan'ı Kucdu'l-u Aleykü'nün bir e, müridi ve halifesi vardı, Evliya Efendi. Ara uyu buyuruyor ki, diyor ki, 40 sene böyle Yatsıdan sonra üstü oturur, diş böyle sağa solda yapmaz, hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabede gidiyor. Garip sene! Bu adamın yemesi nerede, içmesi nerede? Muha Cami'nin nefatını ise söylüyor. Nefise Hatun diye bir kadın var, 30 sene ne ekmek yedi ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan alıyor mu? Beynin batıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın, hep fizikle meşgul, ola ola ola, ola ola, ola, ola, ola. her şeyi fizikle anlama çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, evet. ulema-i evet. İmam-ı evet. Rabbân'ın duyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i evet. sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, evet. kalbe evet. geçemedi. Evet. Bu kesim alimler sürekli ulema-i Türk gelmişlerdi. Ama ortada bir vaka var. var. Ulema'yı i bunda ilim de var. Evet. Ulema'yı zahirin sahip olduğu ilim de var. Artı yani kafa da var. Artık halk de var. 25 sene Şöyle kabul etsem bilgisayarın bisketi. Bilgisayarın bisketi. <gülüyor> veya bir cd. ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire. İşte o Ulema'yı zahiri zahirin ilmidir. Ama... Ee, Ulema-i ise o bilgisayar bisketini veya cds'ini dolduran kişiye benziyor. Bisketten sadece bir şey var diyelim. Tek bir konu var o kadar. Ulema-i Zahir'in bildiği olur. Ama o, o, o cds'i dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki. Oha, adam bin tane, daha, üç bin tane, beş bin tane CD dolduracak kadar belki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi Sıdralı Müşadan. O kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise ulema-i zahirle ulema-i rasıkın arasında böyle fark vardır. İsmet-i Garibullah Kud-i Sirru'nun şeyhi Abdullah'ın veki Kud-i Sirru anca gidiyor. Ebu Kubeys dağının üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys dağı Sonra efendim eee Abdullah el-Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı, dilinde hakikaten adam bir umman, yok okyanus gibi ama olmadı bir türlü bu yani ulema-i rasukun dediğimiz şeyhler yani meşayifle geçinemezdi, hep onların hakkını atar sardı tarz, atar sardı vesaire müftüye dediler ki müftü efendi senin adamın da burada hacda kim? Abdullah el-Mekki, ha nerede dedi ki haylaz adam dedi vesaire, Abdullah el-Mekki'ye taktı Dediler ki Ebu Kuvvet üzerinde dedi, işte çadırda falan, istirah duyuyor. Evet. Oradan manzarayı temaşa ediyor dedi. Evet. Fakat o an, o an bu adam, evet. bu Adana siisi müftisi, Abdullah el radarına takıldı. Hemen Abdullah el-Mekki dedi ki, yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Evet. Ve müfti efendi diyor ki o an, daha dağlı da değil o, beni onun yanına götürün diyor. O gelirken belki, Abdullah-ı Mekki'ye nargileyi getiriyorlar, çadırın önüne oturuyor başlıyor nargileyi fokurdatmaya. Hmm. Hadi bakalım derken, ee, müstehefendi dedi ki, ya nerede bu adam ya, git git git bulamadık bunu, Aa şu karşıdaki, kim dedi? Şu nargile içen. ne nargile mi? Evet dediler, nargileysen adam dedi. Neyse geldi, selamünaleyküm dedi adamım falan, aleykümselam dedi, Abdullah-ı Mekki'ye, İsmet Daribullah'ın ee, babası. Neden? Allah aşkına, şeyhi yani. Ne bana kalbini, kalibetini. Neticede Allah Meki, fokurda tutacak fokurda diyor. Müfti Efendi konuşuyor fokurda diyor. Sonra Allah Meki diyor ne? Müfti Efendi şöyle bir yaklaşsana diyor. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana diyor. Ne yapacaksın diyor. Yap sen yanıma gelmek. Geldi yanına. ona. Geldi diye bir de buradan sevelim kabir muazzam ayı ve taup edenleri. Dedi. İyi hey, geleyim dedi. Falan geldi. Şimdi elini kaldırdı yukarıya Allah'ın mekihi. Aradan terbiye kaldı. Bak dedi. Baktığı gibi. Bak dedi Ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapları yazına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları da Beyt-i Mamur'a dokunuyor. Dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavf edenler var mı? Aynı eksen üzerinde Benim da Beyt-i Mamur'u Melaike-i İkrem Ablaların ki aradan şeyi kaldırınca, perdeyi kaldırınca, Kabe'nin burçların taa harçın rahmana değdiğini görünce dağıttı kendisi mülkü uzandı. Dedi ki bu sefer e, ablamdaki bırak ki bırakın biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse nihayet dedi ki gidin kaldır şimdi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi, müftü efendi kaksana, kaksana cestada yok, öldü mü ya? Mülkü Efendi katsana katsana. vallahi kalkmam, billahi kalkmam söyleyin o şiddet, o gelsin beni kaldırsın dedi benim kalbisi takat beni affedin ulema bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar ben üç tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire Tabakatü u şafiiyye sari ibn-i Efendim Cümmet-i bahsederken diyor ki e, subki, Sufki İbn-i Süreyj anlatıyor, İbn-i Süreyj mezhebinde çok kuvvetli halindir. <gülüyor> Cüneydi Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona efendi Hazretleri, bazı sorularım vardı, sor bakayım dedi. On tane soru sordum dedi Cüneydi Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, üç aşağıda yukarı ben biliyordum diyor. Yedi tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben Dedim ki ona efendi ya, şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar kulamayla oturdum kalktım.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 İnşazda delili yoksa hakkı yoksa yeteneği kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı kabul etmeli. Ha, bakın ki inkara takat yok. Eyvallah kafanı büyük tamir. Şimdi işleri değil. Şimdi inkar karşı çıkmaz. Git kafalı olmak oldu? Bu kafa ne iş görecek? Allah böyle işlere peki böyle yamuklara maruz kalmaktan. Bizleri peki basını mahfuz eylesin. <gülüyor> Muhyiddin İbn Arabi'l-Ghuziz etsirro müsbet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulema zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi efendim sen dedi eee biraz da bu tarikat ilimlerine seyri sürüke irfana talip ol dedi. Yok dedi. Bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi, senin bildiğin dilim mezara kadar gelir dedi, mezardan öteye gitmez ağzı bal yesin, gözünün ne yediğim adam, kutbide sür, güzel söylüyor. Hmm. Neticede olmadı, gelmedi Ebu Bakır Razi. Artık Ebu Razi'nin elimizden Havvi diye tıbba dair bir kitap var, on cid sadece tıbba dair yazmış oldu kadar on cid. Öbür fizik, kimya bilmem ne vesaire, oh oh oh, ilim bitmiş adamda yani, Olamay, zahir buna rağmen neticede, neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine hevesletmedi. İbn-i Arayban'a dedi ki bahsedin, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisab etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydı ne yapacak biliyor musunuz Geçici bir süre, geçici bir süre, geçici bir süre sahip olmuş olduğun bu alet ilimleri var ya, aracaz, tefsir, hadis, fıkıh, bilmem ne vesaire, bunları geçici bir süresinden alacaktı komple.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 Bir yerde adam var, adam organizasyona sokuluyor peki. Adamın yani egetini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyakrasını çekiyorlar mesela Adam o eski halde bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor. Ondan sonra alın alınanlar tekrar oraya iade ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar. Ondan sonra dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi. Adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Mecbettin Hükümrâ Hüttisler'in onu buyurdu ki ''Gel evladım gel gel gel gel'' ''Sen ulema'ya artık onun yoluna intisap et'' diyor. ''Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi'' diyor. ''Gel yavrum üfme bizden'' diyor. ''Biz seni gibi nice bakırları altına çevirdik'' diyor. ''Biz bakırları altına çeviren birer nevler mütevazi kimyagerleriyiz'' diyor. Tabire bak tabire. Kimyager. Heylullah kimyagerdir peki.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 işte bu anda onları seyir onunla dostları diyor Kur'an'dan Kur'anın özünü aldı özünü özünü özünü aldı özünü özünü. Portakalı sıktı sıktı, sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yeni düşünür neyse. Eh Kur'an malzık Kur'an da oktun. İşte bu anda onları seyir onunla oktun. Yani, Kur'an'daki ayetlerin değilsin. Kemiklerini hissediyor, affedersiniz, havlulara attık diyor, havlulara çok yani ağır bir değişiklik bu yani alimi küfürlemiyor burada. Ama ehlullah ile ulamai rasikonun ilminin yanında ulamai zahir ilmi 100 bin grastanlık petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor, sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayir biri dışa şey bakan tarafı var, içe şey bakan tarafı var. Ha ulamai zahir ilim? Dış cephesiyle Nazara yansırı kaneye kuyla iş anlar gider.'' diyor. Anla lakin bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşafii ayetler var. Mana herkese açık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın sözünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin çemişlerini vesaire köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani how ee, how diyor, affedersiniz. Muhammed İkbal, Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim farsça şiir budur. İmatik okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah. Büyürekiz dimanlar sofi, yavvallah selami, ki peygam mi hodî kufçent mâvâ, velîke evîli der hayret en dâvk, hodâvâ Cebrail'u Mustafa'a, benden Mevla'nın dostlarına, İlmi sevdiği yani rafih sahibi olan, ilimlerde rusuh sahibi olan, derinlik sahibi kafa ve kalp ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor. Yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevla'nın öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar, sevdiğim. Gerekse efendim, peygamber Efendimiz sünnisi hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki onların yaptıkları teşhirler, yorumlar, izahlar var ya, mübalaha mantığıyla söylüyor ee, Muhammed Mustafa'yı da hayretle bıraktı. Allah Celle Celaluhu da hayretle bıraktı. Ya kulum nereden buldun bu manayı ya? Yiyecek kadar! Mevlalar bile şaşırdık kaldı. Hani mevlalar şaşırmaz da adam artık yani fiilen nes tutmuyor kitabının, ağzının dediğini kulağı duymuyor yani. Şaşırdı. Ama adam neredeyse mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam-ı 400 400.000. cilt kitabı vardı, İmam Nefi'nin 600 bin cilt kitabı vardı. Bak, ha, bu adam nerede kalıyor? Ee, imiz zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat, şimdi. Din adına ne soysuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soysuzlukları yapılıyor? Hangi adım ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi Allah gani gani rahmet eylesin. Aynen. Allah bir kefseri. Yani adamın kafası duruyor ya. Bu Nedir bu ya? İnsan mısın? Melek misin? Nesin Allah aşkına? İnsan duruyor. Emin sana çocuğa diyor ki Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da sevgi Ezra'da okurken dedi, bir hocamız dersi aynen şöyle söyledi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sen önce, yani 60 sene önce söylüyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika, bir dakika dedi. Yok, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe, efendim yeni dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi, Tokatlı Şeyh İngiltan Mustafa Sabri Efendi, Aleyhi Rahmeti ve öbürü, Peki düzceli e, Şeyh Muhammed Zadir Kevkeri, bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi, e, hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler mahaberler, peki sürü manşetten gittik, öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikası değildi tarikatı değildi kardeş. Öyle yani her gün belli ritüelleri işte rabıtaları murakabe olan insanlar değildi. Ama ama ama ulema-i zâhirâ var. Ulema-i zâhirâ var. Düşünüşün bunlardan da öte olan ulema-i râsıkun var. Bugün Rabani Kutb'ü Celil. Dini bibini ilkten bunlarla yakatırıyordu. Abdül Han cennet mekânının tarafında 360 tane alim konseyi vardı, komisyonu vardı bir meselein şeriata efendim yani uyarı var mı yok mu vesaire meselesinde sürekli istişare içerisinde olmuş olduğu olmuş olduğu 360 tane alim vardı ulemayı dair ulamai rasulu yukarıdan gidiyor ulamai dair kitaptan anlaş Aa, evet, yani anlar onun ilmi zamanla mekanla mukayyettir, işte işte yani konunun asıl nirengi noktası burası. Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kâle-yekûlü diyen insan zemanidir, mekânidir. Bu adamın ilmi zamanlıdır, mekânlıdır. Amma ulema i ilmi ise la zemânil lâ Onun ilminin zamanla, mekânla alakası yok dedi Sultan Ismam-ı bir mektubunda neler gördüm ben neler de yani yazayım mı bunları diyorum acaba, yok yazmayayım yazarsam dedin bu seferdeki belki engellederiz, olmaz ilerlemez. Niye? Çünkü ben bıraktım Mevla'yı, Eğer işte o ilimleri ben yazmaktan meşgul oluyorum diye, mazdivaya takılır diye korktum, yazmadım diyor. Ve ben istikametten ayrılmadan dostlar Mevla'ya doğru yürüdüm gittim diyor. Sonunda diyor, sonunda diyor, o yazmadığı ilimleri de, belki duymadığı ilimleri de hepsini bana toptan verdiler. Böyle bir trafik çalışıyor dünyada az kardeşim. Allah kendine kan edilsin, Suri'yle alim, Riyas'la vefat ettin. Kütüphanesi hala duruyor, 29 bin cid. Buna alim diyoruz, tamam mı? Buna alim diyoruz. Ulema-i Rasif'ın daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit ilmi vereceksin, alim olacaksın. Ondan sonra ikinci adımını peki, e, ulema-i Rasif'ın olmak için peki atacaksın böyle bir çıta geliştirmiş İslamiye. bizden ediyoruz ki ilim sadece kitapta kitaptan vazgeçemem eyvallah ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunmak oh, bu, bu cahillik olur Allah Celle kaybettiğimiz bütün değerleri tek tek elde etmeye bizleri muvaffak eylesi. Mamış Çağrani minelik buyuruyor ki Aynı i̇mam buyurduğu gibi 103 kitabın ilmi yüzdördüncü kitap diyelim Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur eyvallah 220 3999 yirmi üç peygamberin ilmi Muhammed Mustafa'da mevcuttur yüz üç kitabın peki ilminin toplamı toplamı peki eee kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur Hariddin Razi Rahimallah Teala Teftiri Tebüdet buyuruyor ki bu diyor efendim yüz kitabın artı 104 dört kitabın diyelim ilmi Kur'an'da mevcuttur, razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan ilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde yedi ayette mevcuttur buyuruyor. Yedi ayet Elhamdül Rabbül Alemin Sadece Kur'an değil, peki ya Kur'an'dan özü ilim kitaplarının kitaplarında ilmi Fatiha suresinde mevcuttur diyor. Ebced'e razı biraz daha ileriye zorluyor. meseleyi diyor ki, Faslıada bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur diyor. Biraz daha zorluyor, orada kalıyor. Ondan sonra Şahranî devam ettiriyor. Namı Şahranî diyor ki, "Üstadım Ali Gülkavus diyor ki, işte ulemây bir numara bu adam. Hem şeriat bilimlerinde efendim yani süper, hem de kelp kafayla süper, hem de kadinle süper." Benim üstadım var ya Ali Yülhavaz, Ali Yülhavaz. Bu adam öyle bir ilim, e, nazar, ehli kalp, ehli dil bir adamdı ki diyor, maneviyatta, seyri sülükte, şeriat, tarikatta öyle bir ki diyor, yani Kur'an'daki bütün ilimleri, ki yüzdez kitabın ilmi var Kur'an'da, bütün ilimleri D'nin altındaki noktadan da hiç kalabilir mi diyor. Bu işini bugün kavrayan kaç kişi, nerede kaldı böyle olmak? İspatını istiyorsa, git İsmail Akı Buru Mesneviye dair yazmış olduğu iki cildin, ikinci birin iki ciltlik adam cildin, birinci, cildin, birinci, cildin, birinci cildinde Buru onu da anlatıyor. Elinin mana verilir mi ya? Baya mana verilir mi ya? K S E C, ye, C ye, mana verilir mi ya? Cimin manası ne? Ne bileyim ben ne? İşte Cim gördük, işte Cim diyoruz diye. Biz sen İsmail Hakk'ın bunu severim. peki Divanına bak Nasıl o yirmi dokuz harf ve otuz Mana veriyor Elif neyi ifade eder Bey neyi ifade eder Bazen de kalkıyor diyorlar ki efendim işte Kuru fiilik yaptı asıl sızmasız Sen asıl sızsın Senin kafan ne baktı şimdiye kadar ki peki İtiraza mecal buluyorsa Dedik ya günümüzde günümüzde ne oldu peki İnkar moda oldu İkrar değil, inkar ben oldu. Yani, bazılarımız o kadar haddi aşıyoruz ki, yani bir taraftan peki ne olur bana bir tokat çak der gibi karşıdaki adama vesaire, Bu ne manası var? Gene <gülüyor> tefsiri kebir sahibi Razi diyor ki, ben bu kitabı niye yazdım, bu tefsiri niye yazdım biliyor musunuz? Niye yazdım biliyor musunuz? Ben... Fatiha'da 10.000 mesele vardır diye iddia ettiğim zaman alimler işte, evet benim aleyhime konuştular, atma ya, o kadar da olmaz ya, bilmem ne, şu bu vesaire vesaire dikler bana diyor. Sırf diyor, Fatiha suresinde 10.000 mesele var, 10.000 hüküm var, onu ispatlamak için ben bu e, Fatiha suresini tezpire 236 296 sayfa, affedersiniz talebemle sonuna kadar o sureyi okumak meslebi oldu hatta bir hesap yapıyor diyor ki vazgeçtim vazgeçtim on bin mesele de değil diyor on bin mesele de değil diyor fatihada bir milyon mesele var diyor gökte gördüğün yıldız var ya senin gördüğün kadar küçük değil sen o yıldızı büyük göremediğinden dolayı o yıldız sana küçük gözüküyor ee, ilim gurur yapar efendi baba ne söylermiş İlim esbabı tuvyan al oldun ulamay zahir vesaire. E, Nediz yuttu seni, ibadet tuvyanın münazahası inkâr. Yedi bitirdisini kabura döndün, sen gene hala diyorsun kral değin vesaire. Bunun manası yok. Nevlana Kudreti Ruh mesnebi de buyuruyor ki, efendim yağmur yağdı, yerlere çamur oldu. Efendim işte birisi e, çamura atmıştı, çıkartaya kavuşana, orası böyle çukur kaldı. Güneş doğdu, sular çekildi, oraya çukur kaldı, bir katır geldi, afedersiniz tam daha o çukura işedi, oraya işte sütükten göl yaptı atlıyorum. Hmm. Neticede işte rüzgar etti, yaprak düştü, tam o sütüğün üzerine, çok afedersiniz. Eee hmm. sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine koydu, kondu. hafiften de bir melfemgare bir rüzgar etti, şimdi yaprak sallanıyor diyor. Hmm. Sinek de yaprağını sallanıyor diyor ki, var mı benden daha aşağı alakahtar? Ulan altın üstünün idrarla günümüzün işte birini bir İslam hakkında konuşan bazı cebat maalesef bazı cebat işte o sinek misali altını yokluyorsun, adamın döşemesinin tahtası yok tavanla bakıyorsun kiremi diyor cam yok, yıl çerçeveye kapısı yok bacası yok vesaire ne ilmi yaa buna sahte karım ne ben sen bir cephal temelde ve özde bu işi değil onu bir gör bakayım Ahmed ibn i Hanber Rahimallahu Teala'nın Peki hayatım hep ilimle geçti ya. Bilmiyorum. Hep ilimle. Onun bilmediği hadis, hadis değildir. Ulema öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa öyle bir hadis yok demektir. Adam o kadar otoriter, o kadar uzman da. Ama ve lakin halis Muhasibi hiç sevmezdi. halis Muhasibi kafa ve hmm. süper. Zamanında elinizde cemaat reğisi var. Nasıl, nasıl, nasıl ortama hakim olmuş adamlar. Koca ülkeler bunlardan soruluyor. Ama Ahmet İbni sakmıştı buna. Hatif Bağdat diyor ki, Ahmet İbni Hanbeledir ki, Efendi konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vesaire. Onlarsa notu verilsin. Ya, gelmez dedi, bunlar dedi, bellidir işte. Tarikat bilirler, tedbir çekerler vesaire, ilimde bir şeyler yok vesaire. Ya sen şimdi, öste şimdi geli olmazdı Gidelim dedi, bakalım dedi. Ondan sonra sen kararını verirsin. Hadi gidelim Gittiler. Gittik ki onun tepkisine diyor. Baktık ki halis Muhasibi ihvanle bir bir namazını kıldı. Yatsıdan sonra peki bir mürit Aşkerif okudu. Biz üst kata çıktık dedi. Oradan bir dinliyoruz bakalım. Ne yapacak şimdi bu? Cehalet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Neticede Halis-i Muhasibi Başka efendim o okunun Aşkerifi mana vermeye. Ahmet ibni Ahamber'e baktım böyle sallanmaya başladı. Beni. Ve sayanamadı gül yıkıldı gitti. Devriyip sonra bir müddet sonra ikna ettim onu, efendi hazretleri, Efendiler hazretler ne oldu sana? Ne dedi mi? İşte baygınlık geçirdin, çevirdin mesela, hasta mısın, usta mısın? Ne yani? Mesela? Yok, yok dedi, bu adam dedi bu ayetlere mana verirken dedi, bu söylediklerin nereden buldu dedi, benim bilmediğim adı şerif yoktur, dinlemediğim ulema yok dedi, ki yani ee, yazmış olduğu kitap zaten ilminin e, gazaretini yani birikiminin ne denli yüklü olduğunu gösteriyor. Müsnedi. Peki. Bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor? Nereden konuşuyor? Nereden konuşuyor? Verdiği mananın güzelliği karşısında kafasından daraldı, beynim üzüldü. Mecbur, mecburen yere düştüm diyor. Ulema-i Rasihon bunu yapıyor. Bir örnek vereyim size.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 Bugün hakikaten öyle yani. Bakın Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelsin, Marmara'n kesin Ege'ye gelsin. Ne bunun suyu oraya gidiyor, ne onun suyu buraya geliyor. Teala araya şöyle bir işte diyelim bir bulanık bir su koyuyor bir terze. Yani hiç kimsen hiç kimsenin sağsına geçmiyor. Denizlerdeki böyle bir kanun var. Bu manayı Allahu Teala teması böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor. Bir öbürünü vuruyor, ne onun suyu ona karışıyor, ne onun suyu ona karışıyor. Arada bir perde var diyor Allah Doğru mu? Doğru. Ama Selif diyor ki مَرَجَنْ بَعْرَيْنِيَنْ فَقِيَانِ بَيْنَهُمَا فَرَزَهُ اللّٰهِ يَبْغِيَانِ Hak bir deniz diyor. Basıl bir deniz diyor. Hakkın dalgası batına vurur, hak ah, batına karışmaz. Hakkının dalgası gelir Hakkın denizine vurur peki odana karışmaz diyor. Gördün mü mu Gördün mü Bak birine kadar sattik kalıyor, öbürü ise ühü, gidiyor. وَلَا سَكُولُوا لِمَنْ ki Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin onlar diridir ama, siz anlamıyorsunuz diye Cenab-ı Hakk'ın tasavvufi, yani? ulema-i rasifunun yani vermiş olduğun mana, ayetin zahir manasından ters düşmeyecek ters düşmeyecek kesinlikle şimdi, savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz şehit miyiz Allah'ın izniyle? şehitiz mana bu, bu, bu, bu, evet doğru, eyvallah ama baba Nakhjuhani, Fahri ilayeti diyor ki baba Nakhjuhani, Nakhjuhanlıdır Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi, Nasibettin Hoca'nın memleketi Akşehir'e yerleşti ve bir Kur'an tesbiri yazdı. Katip Çelebi Keşf diyor ki, hiçbir kitaba bakmadan Elhamdülillah Rabbil Alem'den başladı, Müneccidü Ennas'tan çıktı. Tamam mı? Adam kitap yazıyor, bir tane kitaba peki, efendim bakmıyor. Ya kitap mı yazıyor yoksa ona kitabı yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar, yazdırıyorlar. O ise, buraya mana veriyor diyor ki, Allah yolunda e, öldürülenlere dedi ölü demeyin derken, demek istiyor ki tetki-i nefs ile, darun ile, yani işte tarikatla, zikirler zikrullah ile, rabıtası, murakabesi vs. vs. bu tarikat işleriyle birlikte Mevla'nın yolunda yürüyen ve nefs ölen, nefsini öldüren insana ölü demeyin diyor. Asıl Evliyaullah, Mevla'nın dostu peki biridir de ama anlamazsınız ki, kim demiş efendi hasta, hasta sensin sen, onlar hasta değil, arabanın diyelim mesela kaputunda biraz bir eğrilik büyüdü konserletlere, bu araba peki hasta gitmez mi diyorsun, araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş et ve bir şeyler ezildi, büzüldü Olay budur. Ama bir de mazajların ömür yüzünden bak, onlar dindedir, dinde. Ben, halim mecazen hastadır diyoruz, eyvallah. Allah vererken, sata bir baktığı zaman hasta onlar değil, hasta biziz, biz. <gülüyor> Allah ceseceler düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya, bizleri muvaffat eylesin. <gülüyor> Yani sıradan avam bile bunu biliyor ki eskiden bugün ulema bile hala buradaki ciddiyeti anlamış değil. İki tane muz var, bir tane fethi yapay, suni plastikten yapılmış muz var, elma armutlar var. Yani işte yapay süs, ya çiçekler var ya onlar misali. Taha bazı ilimler var böyle benim yapay, yapay nedir yani? dalından kopardın elma değil veya muz değil ya muz kokusu verilmiş elma kokusu verilmiş ama yesene kardeşim lastik tamam mı? lastik ha ilminde böyle lastiği var ama peki sanki efendim gerçek ilimmiş gibi gözüküyor hangi ilim? bendeki ilim misal eee ya insan lastiğe peki yani e, muz der mi gerçek muz der Elma elmaya peki yapay elma ya hakiki elma der mi? diyor? <gülüyor> Dememesi lazım. O misal bugün yapay sulh bilgisayarım varsa ben alim oldum. Vay şükrede kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. Yaklara sürecek sultan ürünümüzdeki terste. Kimisi hidayi kendisine şehit edilmiş. Kimisi peki usulü pestevi, ki hanedin mezhebinde bir numaralı usulü fıkı odur. Birinci numara. Peki bunları kendisine üstad edilmiş vesaire. Ah, ah. Ama bunların faydasını inkar etmiyor, bunların gereğini inkar etmiyor mu Rabbanı? Bunlar lazım mı? Burada kan mı? Kan mı? Sen şimdi mesela ilmel yakın var, aynel yakın var, hakkal yakın var. Üç bilgi metresi bunlar. Üç bilgi metresi. İlmel yakın ne ya? Tamam, bak kitaplara birer satırlar belki ee, izahını bulursun. Namır Rabbanı ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun? Ben diyor ilmel yakından, aynel yakından. Aynel yakıyla akral yakından ayırmak için 17 sene düşündüm diyor. 17 sene düşündüm. Memurabbanın kitap yok muydu? Tükürüğünü yediğim adam. Bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadığın için kalkıp gidiyorsun üstelik buradan. Veya da uyuyorsun değil mi? Ne kadar büzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül. Balon şişmişti böyle ondan sonra havası kaçmaya başlayınca peki bazon e, balon ne oluyor böyle yüzünmü bir şey yaramaz bir düşmüş gibi oluyor falan filan. Bu işlerde delikanlı olmak lazım. Delikanlı Koca karı gibi ağzımız, bu burnumuz anı hani akıl getir yüzünden bu işi gitti. Şerbetçilere geldiğimiz zaman, dünya lezzetlerine geldiğimiz zaman hep delikanlıyız. Orada peki yani anlamıyoruz, bilmiyoruz demiyoruz. Buna böyle geldiğimiz zaman, ya e, almıyor kafam, çalışmıyor bilmem ne vesaire. Ama ve 70 yaşında hanımın ölse, hemen uçaklarına beni diyorsun. Ne oldu sana peki? Üstelik de her şeyden düşsün yani, biletini zayıfladı, araba çek diyor bilmem vesaire. Misali, sür kadar, ee, ya hoca darlasın mı beni ya vesaire falan ya. E o işlere kafam çalışmıyor peki, bu işe ne oluyor ondan sonra? Yok, dünyası değil bir değil. Cenab-ı Hak Masunu Mahfuz eylesin, Erzurumlu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair bu adam, bu adam sürü çobanı ama nereden kesiyor? Şimdi bırak eskinin ulemasını, ulema-i zahirini, bırak ulema-i rasifununu. Bana bir tane, bana bir tane gelin mesela bir şair Emrah gibi halk yapısı zengin bir adam göster. Peki. Baba Sümbani gibi bir aşık göster. Nerede? Görmekten, Görmekten vazgeçip duyan kimse peki bunları kaç tane duyuyor peki o kadar zengin ki bizim marketimizde olmayan yok ama gelip de bile bakmaya tenezzül etmeyenler sayısı her geçen gün artıyor. İktileri azamdır nutku ehlullah. Her ne beste haşi kim Hak göne sarında onlar deraca melekim surette ihfa ederler Bakma hakaretle dermiş Allah'lara göne obadiken arif Allahlar reis-i enbiya dermiş onlara girdik gönülleri ilha ederler Emrahî cehzeyle hâli hâleyle Kâlehli o arandan insan eyle Bak, kâle-i yekule diyenden kaç diyor Ya kaçılır mı kardeşim? Ama adam nasıl bir kuyu bulduysa, o kuyunun suyunu tattı, artık öbür kuyuların sularına bakmıyor Emrahî cehzeyle hâli hâleyle Al ehli olandan intisal eyle Erenleri bulda intisal eyle Seni devasılı Mevla ederler Seni devasılı Mevla ederler Emrah! Seni şair destanamda sen verir misin ya? Kudüs'ü Sürrüm bir kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada cevap vermeyi unuttum. Bir Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtteku bu konu dışı bir şey şimdi. sen min feynman yansı bir nurillahi. Müslüman bakarken Allah'ın peki nuruyla bakar. Müslümanın bakışından sakınır diyor Peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak demin efendim bir şey söylendi. i̇mam Rabbani buyurdu ki nefsi emmare Dört tane o karakter var ya, o efendim yani siyah leke, ibad-ı Bu dört tane nefsiyanlar bu dört özellik olduğu sürece, tamam mı, Müslüman'ın bütün ibadetleri surette kalır. Zahirde kalır, hakikatte bir şey arama. Arama. Arama. Resul-i buraya şimdi yani altın itili bir çiz. Resulü Ekrem sallallahu buyuruyor ki bir Müslüman farzları yerine getirmekle Mevla'ya yaklaştığı gibi hiçbir şeyle Mevla'ya o kadar harika yaklaşamaz. Farzlarla yani çok mükemmel ve yaklaşıyor kul Rabbine. Evet. Nafilelerle de Demki ki de mesela hocam anlattı burada. Nafilelerle de insan öyle bir makama gelir ki artık Cenab-ı Hak Celle kulunun gören gözü olur. Soru sorun abi dikkat mi şimdi bak Nafilelerle, nafilelerle Peki kul öyle bir efendim, çıkayı yakalıyor ki artık onun gözü sanki onun gözü değil. O Mevla onun gören gözü oluyor. Gören gözü oluyor. Hmm. Peki duyan kulağı oluyor, <gülüyor> tutan eli oluyor, yürüyen ayağı oluyor. Artık sen bakmıyorsun Mevla bakıyor. Sen duymuyorsun peki Mevla duyuyor. Sen tutmuyorsun Mevla tutuyor. E, sen görmüyorsun Mevla yürüyor. Yani gözün Mevla'nın olduğu. Allah-u Teala'nın peki gözü kulağı yoktur senin benim gibi ama bu ne demektir, bu ne demektir? Mevla sen bakıyorsun ya, sen bakıyorsun ya, sen, sen baktığına Allah-u Teala baksa aynen senin gibi görüyor. Aynen senin gibi görüyor. Veya sen mesela kimsenin duymadığı bir takım şeyleri duyuyorsun, ha eyvallah. Mevla da aynen onları duyuyor. Sen tutuyorsun ya mesela eyvallah. Mevla tutsa aynen senin gibi tutuyor. Şimdi Mevla bakmıyor, sen bakıyorsun. Allah cesece ön bakışı nasılsa senin bakışın da ailen böyle oluyor. Aynen. Diyelim mesela Resulü Ekrem s.a.v Cabir ibn ile radıyallahu anh ile yan yana yürüyorlar. Resulü Ekrem s.a.v diyor ki, Cabir gökyüzüne bakıyor, bakıyor, o gördüğün noktada kaç tane yıldız var. Cabir ibn diyor ki, alt sana ya Resulullah. Resulü Ekrem bakayım, ne bakıyor? Resulü Ekrem diyor ki, al sana yapıyor, on bir tane var diyor. Kimsenin görmediğini görüyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bakışlarına en harika mahketi olan, ayna olan zat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözle peki yani bakar diyor. Kim? Hangi mümin ama? Kamil mümin. Mutlak kemale bastırıp dur. Sürekli mümin diyorsa, yarım yamalak, bilmem ne olur. Ondan sonra hiç arızalı bir müminden bahsetmiyor. Hical bir müslüman. Peki nefsi emmarın dört kötü huyu, eğer bizde hala var ise bu bakış yani bizde tam değildir, eksiktir. Ama nefsi emmarın dört kötü huyu, bütün parası kursa o zaman peki.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 Bir örnek vereyim sana. Hacı Osman radıyallahu anh'a iki tane sahabe geldi. Birisinin ismini söylemeyeyim. Peki çünkü olayı o yaşadı. Hacı Osman radıyallahu onlara şöyle bir baktı. Dedi ki, sizin efendim yani birinizin gözünde zina eseri görüyorum dedi. Lan bir şeyden atıyor bunu. Sahabe yolda gelirken gözü bir bir kadına şöyle bir dokundu geçti. Ve Hacı Osman radarı yakaladı. Dedi ki, sizin birinizin gözünde dedi, ben dedi, zina izi görüyorum buyurdu. İşte bu. E nasıl oldu yani? Sen de o, Hazreti Osman, sen de peki Allah'ın nuruyla bak. Mevlana cennet Rumi kucit buyuruyor ki, buyuruyor ki, Mevla'nın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor, kokusu bile Allah kokucudur diyor. Ne güzel söylüyor. Yani şimdi Allah'ın kokusu, bizim bildiğimiz manada Allah'ın kokusu yoktur ama Arapçalı Arap dil bedeliyində, min tespit meygkuli bil mehpusus diye bir kaidə vardır. Yani zihinsel olan, akli olan bir olayı, hadiseyi müşahhas misalle örneklendirmek suretiyle anlatın sanatına. Binaen Mevla'na böyle buyuruyor. Buyuruyor ki mevlana'nın dostunun kokusu bile kokusu bile Allah'ın kokusudur bile. Evladım, çocuğun oğlum, gel yanıma diyor. Kokla bakayım benim sağımı, solumu. İstediğin yerimi kokla. Eğer kokladığın yerden Allah kokusu gelmiyorsa orayı kes dökür diyor. O ne oldu peki? Resulü kim anlatıp bakışlara kadar. He, buradan geç mesela, kokusu, şuzu, buzluksa re. He, Sultan dediği gibi oluyor. Ne ne kadar bir organizasyon, değişim söz konusu oluyorsa, hal ve hareketler, bakışlar, şunlar, bunlar, hepsi tamamen değişiyor. Ben ehlullah der ki, ehlullahın yanına giderken, ehlullah elimi yapacaksınız.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 Kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Sohbetler biraz fazla gidiyor ama... Yani bazı tehlikeler aklıma geliyor. Ona binaen böyle yani uzun konuşmak esareti buluyorum kendimde. Yani Allahü Teala bu kapıya zeval vermesin. Amin. Bir zamanlar Efendinin affedersin emriyle burada işte 13-14 yıl burada da efendim işte mektubat okuduk işte acizane haddimiz olmayarak. Beş haftam yani he, istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun o şekilde anlamazsak bile hiç olmazsa surette surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiye ederse bulundurdum kardeşlere ihvana. Hani Rasulü buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i e, okurken e, ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Arapçamız yok, dolayısıyla efendim, yani e, hocam biz anlamıyoruz vesaire anlıyorum. Anlıyorum da anlar gibi tamam mı? Elimizin mektubat olsun diye. Ben de anlamadım yani ne oldu? İşte bir yerde bir şey etti. Bir cemaata teşvik olsun dedi ki cemaat Müslümin elimizin mektubat olsun olması yani. Bu işi sevdiğimizi bu, bu kitabı bir yarın sevgili gibi bağrınıza bastığımızı gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Ağırın başkanı mevla görsün sizi efendim meleklere karşısına ihtar diyor. Bakın kullarıma bak pazar sabahı şu saat herkes yatakta onlar atakta meleklerinden bunlarla seviniyorum gururlanıyorum diye. Mevla'yı biz sevindirelim bir, ya, bir en azından vesaire yalnız ya yalvarır gibi o, oluyordum böyle vesaire ama olmuyordu işte. Gaflet nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykuz'a gitti sokatlı köy'e, sokatlı köy'e gitti orada Horasan Erenlerinden Akbaba yatıyordu baba yatıyor orada. Oradan yani, böyle sıkanlı oluyor. buyurdu ki, buyurdu ki, buyurdu ki İsmail Ağabey mektubat öpünün milletininde niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor ne gidiyorsa kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani, bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım.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 Ya gitsez ya işte lokantaya yiyeceğiz, gideceğiz senin veya eve gideceğiz kafayı vuracağız vesaire falan filan şudur Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harmandan sonra ulan şimdiye kadar böyle yatsın. Bundan sonra farklı olacak. Yağım deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsa helal olsun. Olmuyorsa, almıyorsa, Arayacağım. hiç bitmiş. <Gülüyor> Allah kararınız kalmaktan ümmetin Muhammed'in masumların masanı mahvuru. <gülüyor>